de şey iyi bir yere koyamayız. Yok tabii ee, yani ben onu kast gibi... etmedim. Evet, evet sizin söylediğiniz gibi e, bu meseleleri takip eden yorumcular, gazeteciler var ve bunları gündeme getirmek için e, uğraşıyorlar. E, ama yani ana akımlaşması ilk sayfalarda yer alması falan e, pek mümkün olamıyor. Yani Türkiye işte göçmenlerle ilgili bir şey olduğunda ya da işte onları daha çok gündem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 gelecek haftada bakarız Akbelen gibi son derece önemli kritik bir devrilme noktası diyebileceğimiz şeyde mücadeleden nasıl bahsetmeye devam ediyorlar mı, etmiyorlar mı diye Senle de haberleşiriz yani buradan şeye geçelim Danimarka ve İsveç'e geçelim Bunu bir süredir konuşuyoruz.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 Tam, yani kutsal kitapların yakılmasını yasaklamayı hukuken bunun yollarını arıyor. Bunu söyleyelim. Şimdi daha önce işte Rasmus Halüden e, diye birisi Danimarka'da bir İsveç'te işte Kur'an yakıyordu. Daha önce konuşmuştuk Ramazan ayında Müslümanların daha çok olduğu e, şehirlere gidip e, işte Kur'an yakma eylemleri gerçekleştirmeye çalışıyordu. Son dönemde bu Kur'an yakanların sayısı artmaya başladı. Yani karşılıklı olarak tepki artınca bunların... E,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 Kutsal kitapların yakılmasını engelleyecek bir çözüm üretmeye çalışıyorlar kendilerince. Ama bu öte yandan da şeyi pek çok yorumcuyu, genel olarak kamuoyunu kaygılandırıyor. Pek çokları için Kur'an yakmak da, kutsal kitap yakmak da ifade özgürlüğünün bir parçası. Hatta İsveç anayasasında şöyle bir ibare var. Hani ifade özgürlüğünü garanti altına alıyoruz diyorlar. Bu...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 Ee, İsveç'te kamu televizyonu SVT bir araştırma yapmış. Buna göre İsveçlilerin e, yüzde 53 üçü e, Kuran e, yakılması eylemine karşı ama yüzde otuz de izin verilmeli diyor. Yani e, hani karşı olsak bile e, bu bir ifade özgürlüğünün parçasıdır ve e, şey, Kuran yakılmasına izin verilmeli diyor. Yüzde on üçü de bu konuda kararsız olduğunu e, ifade etmiş.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 Ee, i̇zin aldı, bu izin verildi. Bütün basın geldiğinde bir, nedense İncil'i bu arada sinagogun önünde yakmaya e, karar vermişti. Bütün basın geldiğinde açıklama yaptı. Biz de e, işte ben kutsal kitapların yakılmasına karşıyım. Bu kitabı da yakmayacağım, basının ilgisini çekmek için bu eylemi yaptım diye <gülüyor> aslında oldukça hoş bir e, evet. şey eyleme çevirmişti. Bütün basının ilgisini bu şekilde Çekmişti. Ama bu İsveç yani Danimarka'daki ifade özgürlüğüyle nefret eylemlerini birbirine karıştırma hali evet, tüm ülkede e, aşırı sağı korkunç yükselmesine sebep oldu. Yani ben de oradaki yıllarımdan hatırlıyorum nazilerin yürüyüşüne izin vermek. <gülüyor> ben de şeyi işte, onu kastediyordum yani nazilerin otodafe denilen işte bütün topluca kitap yakma seansları Tabii, ne de. kadar önde gelen düşünürü yazarı çizeri varsa hepsinin kitaplarını toplayıp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 bir insana e, yönelik bir eylem olduğu değil bir nesneye yönelik bir eylem olduğunu e, savunuyor yasaklanmasın e, diyenler e, hani orada yani kimilerine göre Kur'an yakmak bir grubu aşağılamak değil dolayısıyla yakılabilir bu bir ifade özgürlüğüdür e, diyorlar. Böyle şey şeyde bu arada bi bilgi olarak şunu da ekleyeyim. E,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 Ee, bir iki yıl öncesinden Barbie yüzden fazla markayla kurumsal işbirliği ortaklık anlaşması imzalamış. Bu Pardon kapsamda... son dediğini de, tam anlayamadım bir daha söyler misin lütfen ne anlaşması kimin ne? Ee, ortaklık anlaşması pazarlama alanında ortaklık anlaşması imzalamış. Çok, çok Mesela önemli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 Son bir eklemede bulunayım. Uz, uzun zamandan beri çeşitli renklerle yapılan badanalardan bahsediyoruz. Bu da pink washing olarak geçebilir herhalde. Ama, uzun, a, pembe ama, ama, ama Amerikan sağı erkek karşıtı film olarak yaftaladı bu filmi orada. <gülüyor> pembe, yani. pembe badana üzerinde düşünelim arkadaşlar. Çok teşekkür eder, ederiz. tamam. Hoşçakalın. Bu daha haftalık Eurotopic spütenlerinden bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.